İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba sayını çıkardır dinleyicilere. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu ve bugün sizler için çok güzel bir röportaj yapıyor olacağım. Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden doktor öğretim üyesi Berat Hazinedaroğlu ekibiyle birlikte iklim kriziyle ilgili mücadelede önemli bir alternatif olarak yosundan biyo dizel üretmeye başladı. Ve biyo rafineri çalışmaları da devam ediyor. Üstelik Avrupa'nın ilk karbon negatif biyo rafinerisinde yapılıyor bu işler. Şimdi de röportajımızı dinleyelim. Öncelikle hoş geldiniz hocam merhabalar nasılsınız? Merhaba Hatta'sı hoş bulduk. Çok teşekkürler. Umarım sen de iyisindir. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. E, okul, haftası, sınavlar tabii yoğun oluyordu bir süreç. Şimdi e, yeni bir sürece başladık tabii. Hani kop da bitti biliyorsunuz ki. E, evet. Ve hani aktivistler olarak büyük bir hayal kırıklığına doğradık. Fakat e, şimdi ilginç bir röportaj olacağına inanıyorum ben. E, sizin konunuz hani... Gerçekten benim çok ilgimi çekti çünkü algiler olsun yosunlar olsun bunlar benim hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey alanda kullanmak bize bu konudan biraz bahsedebilir misiniz hani biodizel ve biyorefiner hakkında biraz e, bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki keyifle. Ee, şimdi biliyorsunuz e, yani bu konuları aslında e, sizler bizden daha iyi biliyorsunuz artık. E, çok uzun zamandan beri yani endüstriyel devrimden beri e, fosil yakıt kullanımı çok arttığı için özellikle de son 50 yıldır yani 60'lardan beri inanılmaz bir emisyon karbondioksit ve diğer sere gazlarıyla beraber ee, şu an iklim kriziyle karşı karşıyayız. Ee, yosunlar e, özellikle e, yağ biriktirebilen e, e, organizmalar olduğu için ve de fotosentetikler e, bundan da şunu kastediyorum yani atmosferik e, karbondioksiti kullanıyorlar. E, güneş altında büyüyorlar. Sürdürülebilir e, hammadde kaynakları. E, Biyodizel tarafında yağ biriktirme özelliklerini kullanarak e, basit kimyasal tepkimelerle e, normal fosil yakıttan gelen dizele e, alternatif olarak karıştırılabilecek ham madde olarak e, yosunları kullanabiliyoruz. E, yosunlar büyük oranda yağ biriktiriyor. Bu yağ e, biyodizele çevrildiğinde e, normal dizelin yerine tutabiliyor. Aslında şöyle ilginç bir detay var onu da çok kısa paylaşayım. Yani dizel motor işte Alman'dan Rudolf Dizel tarafından e, dizayn ediliyor. İlk dizayn edildiğinde aslında Fındık yağıyla yani bitkisel bir yağla çalışmak üzere dizayn edilmiş ama o zamanki petrol fiyatları vesaire falan petrolün o zaman çok popüler olması bir şekilde ya da petrol lobisi belki dizel almış başını yürümüş. Aynı şekilde benzin de öyle Henry Ford tarafından dizayn edilen benzinli motor da öyle o da etanolle çalışıyor aslında. Patates'ten, nişastadan, fermentasyonun elde edildiğinden etanolle çalışıyor. Aslında hep biyolojik malzemelerle dizayn edilmiş. Hem benzinli motor hem de dizel motor. Ama tabii işte bu petrole olan bağımlılık bize neyi getirdi? Bugün şu an yüzde olduğumuz krizi getirdi. O yüzden yosunlar petrole alternatif en büyük biyolojik kaynaklardan bir tanesi. E, Boğaziçi Üniversitesi'nin Sarıtıpek Campusındaki bio rafineri de sorunun ikinci kısmı. E, artık nasıl petrolden kurtulmayı e, istiyoruz? E, çok uzun zaman önce kurtulmamız gerekiyordu. E, alternatif kaynaklarımız artık mevcut. Aynı bir e, petrol rafinerisi nasıl ham petrolü işleyerek işte benzin, dizel elde ediyorsa buradaki rafineride de e, bir bio de. Benzer analojiyi kullanarak ancak ham tamamen sürdürülebilir. İşte karbondioksit kullanan, güneş ışığı kullanan, bırak büyüyen e, yosun ham maddesinin yağlarının ayrılıp e, işte yakıtlara, biyodizel, biyoje teknoloji projelerimiz var. Geriye kalan e, posasından da işte biyogübre, biyo e, hayvan yemi gibi e, faydalı, ikinci ve üçüncü faydalı modelleri çıkartarak sıfır atık e, mantığına dayanan bir model oluşturmak. Projemiz bununla alakalı. Gerçekten <gülüyor> duyduğumda bile beni çok eden bir e, proje. Yani bu kadar şeyi sürdürülebilir bir şekilde yapmak gerçekten inanılmaz. Yani biyo bio yakıt, biyo kütle hani zaten komplike bir konu ama benim gerçekten hani bir de bunun yosunlar, agiler konusuna çekince hani ben sizin birkaç konuşmanızı da dinledim. O konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla e, gerçekten inanılmaz. E, Çevreyi alıp hani orada bir tane grafik bir e, fotoğraf görmüştüm. E, bir sürü evet. materyal vardı. Materyalden çıkan bir e, şeyle birlikte, boruyla birlikte o materyali geri giren bir boru vardı. Aynı boru. Oradan kendi besin, evet. aslında kendi besinini e, üretiyor demek istiyordunuz yanlış anlamadıysam değil mi? Hani kendi yeniliyor demek istiyordunuz. E, Doğru. Sürdürülebilirliklerle alakalı aslında. Benim de gerçekten çok ilgimi çekiyor. Ve e, şimdi e, Hani Yosun'dan biyodizel ve biojet yakıtı üretiyorsunuz. Türk Hava Yolları ile birlikte yapıyorsunuz bu projeyi sanırım. Hani Proje nasıl oluştu? Hani nasıl geliştiğini bir de bize anlatabilir misiniz acaba? E, tabii ki. E, şimdi e, sivil havacılık sektörü, yani Türk Hava Yolları'nın da dahil olduğu sivil havacılık sektörü, küresel, e, şimdi biliyorsun karbondioksit miktarları farklı farklı sektörlerden geliyor. E, sivil havacılık şu an e, karbondioksitin yaklaşık %2'sinden sorumlu. Ve sivil havacılıkta e, yani uçak, yol, uçak ile yolcu taşıma e, sektörü büyüyen de bir sektör. E, 2030 yılı itibariyle e, mevcut trendler devam ederse bir önlem almazsak yaklaşık %3'e ulaşmasını bekliyoruz. E, Türk Hava Yolları'nın da içinde olduğu Uluslararası Hava Taşımacıları Derneği, IATA diye kısaltılan e, dernek, kendileri bir taahhütte bulundu. Emisyonları 2005 seviyesine 2005 seviyesi de %1.5'ya geliyor. Yani %51 azaltım hedefliyorlar. E tabi bunda birçok farklı uygulamayla hava, uçaklar ve havalimanılarındaki birçok farklı uygulamalarla emisyonlarını azaltabilirler tabi. Ancak işte şey plastik kullanımının azaltılması vesaire geri dönüştürülü malzemeler emisyonlarını azaltabilecekleri noktalar var. Ama birincil tabii ki en büyük kaynak yakıt olduğu için yani jet A1 petrolden elde edilen. O yüzden havacılık sektörü de sürdürülebilir havacılık yakıtı. Yani Sustainable Aviation Fuel dediğimiz şu an SAF dediğimiz yakıtlara bakıyorlar. Ve sürdürülebilir ham maddelere. Çünkü e, biyolojik e, yakıtlarda yani şimdi az önce konuştuk ilk sorunda yağ esas ham madde. Yani biyolojik kaynaklardan gelen yağ. Şimdi sadece... E, tek yağ kaynağı değil. İşte soya fasulyesi var, kanola var, ayçiçek var vesaire. Yağ biriktirebilen farklı farklı bitkiler e, yakıt üretiminde kullanılabiliyor. Ama aynı zamanda bildiğin gibi şu an e, yine küresel iklim kriziyle bağlantılı bir de gıda güvenliği problemimiz var. Yani soya önemli bir gıda ürünü ayçiçek. Aynı şekilde şu an biliyorsun ayçiçek yağını biz ithal ediyoruz. Türkiye olarak e, piyasamızda eksiklik var. E, IATA gibi e, büyük platformlar e, yakıt üretiminde gıda tohumlarının kullanılmasını istemiyorlar. Yani bir bu e, krisis yaratmamak için, bir konflikt e, yaratmamak için e, gıda tohumlarının e, e, enerji üretiminde kullanılmasını istemiyorlar. O yüzden yosun esasen e, önemli bir e, alternatif olarak öne çıkıyor. Türk Hava Yolları ile olan projemiz de böyle doğdu. E, yosunlardan elde yine yağ esas ham madde e, katalitik işlemlerden geçerek jet A1 ile karıştırılmak üzere yani şu an e, sivil havacılıkta kullanılan jet A1 yakıtıyla e, karıştırılarak e, aslında planımız e, mümkün olduğu kadar jet A1 kullanımını azaltmak, e, petrol ithalatımızı azaltmak ama e, toplamda da baktığında e, fosil yakıtlardan bir an önce e, kurtulabilmek aslında. Hedefimiz projede böyle doğduk. Son söylediğiniz şey <gülüyor> o kadar hani iklim aktivistlerinin de zaten derdi o fosil yakıtlardan kurtulalım. İşte ormansızlaştırma bitsin ve hani çünkü her şeyin başında aslında iklim krizi geliyor. Bütün krizlerin doğuran kriz büyük kriz ana kriz aslında iklim krizi ya. Sizin de aslında yaptığınız evet. hani çalışmalar işte az önce de söylediğim gibi sürdürülebilirlik üzerine olduğu için. Yani sizin de derdiniz evet. aslında bu fosil yakıtları unutalım gitsin. Bırakalım veda edelim. Yani orada bir parantez açayım Atlas. Yani çok hı hı. doğru bir noktaya e, parmak bastı. Mesela palmiye. E, palmiye hı hı. yağlı bir bitki bildiğin gibi. Ama mesela e, işte Yata'da e, palmiyeden gelen yağ kullanmak istemiyor. E, hı hı. Neden? Çünkü işte Malezya'da da Endonezya'da da e, yağmur ormanlarının e, kesilerek pal, yağ, yağ üretimi, endüstriyel yağ üretimi için palmiye döndürülmesi büyük bir kriz yarattı. Ee, bunun şeyler farkında, IATA gibi kurumlar farkında. O yüzden kesinlikle e, işte palmiye de kabul edilmiyor. E, o yüzden e, alternatiflerimiz açıkçası yosun e, yosunun dışında işte atık yağlar, bu kızartma yağları vesaire falan gibi artık şey e, gıda sektöründe kullanılan ama artık e, şey bittikten sonra mutfak kullanımı bittikten sonra atık yağlar. Bir de e, muson e, iklimine biraz uygun Jatrofa diye ağırlık olarak Hindistan e, tarafında büyüyen şeyi yenmeyen, gıda tohumu olmayan ve yağlı bir tohum genelde kullanılıyor. Şu an ana ham madde olarak, biyolojik yağ ham maddesi olarak bu üç kaynak öne çıkıyor. Anlıyorum. Ve hani az önce de söylediniz değil mi? Sivil havacılık küresel emisyonların yüzde ikisinden sorumlu diye. Evet. Yani e, mevcut trendler devam ederse şu an hani biliyorsun bir yandan da mevcut trendler devam etmeye devam ediyor. O yüzden zaten bu tarz küresel toplantılar bizi birazcık hayal kırıklığına uğratıyor. E, mevcut trend devam ettiği sürece %3'e çıkacak sera emisyonlar. Ama IATA bunun farkındaydı. Yani, zaten şu an bütün büyük hava yolları IATA'nın üyesi. Hepsi e, emisyonlarını azaltmaya çalışıyorlar ve bir taahhütte bulundular. Yani %50 bir azaltım e, sağlamaya çalışacaklar. Bizim kendi çalışmalarımız da yosun tabanlı biyojet yakıtının sera gazı emisyonlarının %76 oranında yani hedefin taahhütü daha fazla oranında azaltılmasını sağlayabileceğini gösteriyor. E, umarım hızlı bir şekilde projemizden hem Türk Hava Yolları hem diğer, e, yani ülkemizdeki diğer e, hava yollarında faydalandırılabilecek hale getiririz. Umarım, umarım yapabiliriz. Um, yani benim aslında değinmek istediğim konuda o işte %2'sinden sorumlu olan sivil havacılık küresel emisyonlarının e, yani şu anda uçak hava yolları sebebiyle karbono ekizimiz yükseliyor aslında. Biyojet yakıtları şu anda mevcut olan e, en fazla denenmiş sürdürülebilir havacılık yakıt türü olarak kabul ediliyor. Peki e, sizin bu projeniz sayesinde küresel olarak bir biojet yakıtının kullanılması sizce mümkün mü? Fosil yakıtların yerini alabilir mi? Yani fosil yakıtları bırakalım buna geçelim gibi bir şey olabilir mi? Bunu sorma sebebim aslında biraz da karbon yakalama teknolojilerine aslında ne kadar çok ihtiyacımız olduğu. Ancak bu teknolojilerin verimli düşük olmasından dolayı gerçekleşmesi, imkansız gibi olması ve yaşadığımız hayal kırıklığından dolayı biraz da aslında bu soruyu sormaktayım. Evet. Ya şimdi biliyorsun aslında elimizde yani küreselik krizine karşı mitigasyonla, yani azaltımla alakalı emisyon azaltımıyla alakalı farklı farklı şeyler var. Çözüm alternatiflerimiz var. Önemli olan bu proseslerin ne kadar verimli olduğu ve maliyetlerinin ne kadar olduğu. Yani şimdi mesela havadan karbondioksit yakalayıp kayalara yani şeylerde yeraltı depolarında depolama üstüne biliyorsun teknolojiler var. Bunların bazıları gösterilmeye başlandı ama o sırada Harcanan enerji yakalanan karbondioksitten daha fazla. Yani enerji de ihtiyaç olan enerji de bizimki gibi yenilenebilir bir kaynaktan gelmiyorsa şey daha yani kaç yapalım derken göz çıkartmaya çalışıyorsun aslında. Böyle bir durum var. Şimdi yiyorsun siz ya yani fotosentezden bahsettiğimiz için yiyorsunlar fotosentezik canlılar yakalanan karbondioksitin bir ürüne döndürülmesi ola, ola, e, mümkün. Yani şöyle bir, yosun konusunda şöyle bir avantajımız var. E, mühendislik ortamlarında yani reaktör sistemlerinde büyütüldükleri için bizim e, baca gazı ya da karbondioksit e, oranı yüksek e, olarak ifade ettiğiniz işte petrokimya endüstrisi, çimento sanayi e, buna benzer endüstrilerden çıkan karbon reaktörlerin bu yakalama mekanizmaları e, bitkiler alemine göre çok daha verimli. Yani bir bitki, şu an nasıl 415 ppm seviyesindeyiz ve bütün bitkiler onu kullanıyorlar fotosentez yaparken. Yosunlar tam tersine reaktör sistemlerine e, karbondioksiti zenginleştirilmiş hava verebiliyoruz. Yani bu ne demek? E, her, tabii biz şu an Boğaziçi Üniversitesi bir üniversite kampüsündeyiz ancak yosun çiftliklerinin benzer yosun çiftliklerinin Baca gazı işte termik santraller olur, petrokimya endüstrisi olur, çimento sanayi olur onlarla beraber birleştirildiği zaman ya da havadan yakaladığımız bu karbondioksiti esasen e, yer altında depolamak yerine bu tarz petrol alternatifi ürünlere yani normalde petrolden elde ettiğimiz ürünlerin kullanımına yani gerçek anlamda karbon yakalanma ve kullanma, carbon capture and utilization tarafına gittiğimizde aslında çifte kazanım sağlamış oluyoruz. Ee, bu nokta işte zaten yosunların en büyük avantajı ortaya çıkmış oluyor. Yani aslında diyorsunuz ki evet kullan yani kullanılabilir diyorsunuz aslında değil mi? Ee, evet yani e şu anki yani şöyle e dediğim gibi verimlilik oranları e yosunlarda e yağ oranları şimdi mesela işte bahsettim az önce soya fasulyesi diğer örnekler gibi. Yosunlardı biz yağ oranını yüzde 70'lere kadar çekebiliyoruz yani kuru kütlesinin yüzde 70 oranında yağ elde edebiliyoruz. Hı hı. E, petrol fiyatları son yani çok değişiyor biliyorsun işte petrol fiyatı düştüğü zaman zaten enerji dünyasından talep de artıyor yani e, böyle bir problem var yani çevresel olarak biliyorsun hani e, ülkeler niye bu kadar e, toplantı şeylerde Rio'dan beri yani 92 Rio zirvesinden beri Ülkeler toparlanıyor ama ilerlemelerimiz çok minimal kaldı. Neden? Çünkü çevresel olarak sürdürülebilir olması yetmiyor. Aynı zamanda ekonomik olarak da fizibel olması gerekiyor. Uygulanabilir Hı. olması gerekiyor. Biz Hı. o yüzden bu son dönemdeki projemizde bu biyografileri modelini yani sadece biyolojik yakıtlar değil katma değerli ek ürünler üreterek toplam maliyetlerimizi daha aşağıya çekebilirsek e, bu sefer petrol tabanlı ürünleri aslında sadece ya, sürdürülebilirliği konusu zaten net. E, hani onu konuştuk zaten bugün. E, ekonomik olarak da uygulanabilir hale geldiğini gösterebildiğiniz zaman ya, dünya çapında e, daha yaygın bir şekilde hem ülkemizde hem dünyamızda daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale geliyor. Şu an te, e, teorik olarak %50-50 e, yani bir uçağın yakıtının %50-50'si yosundan gelen e, biyolojik yakıtla karıştırılabiliyor. Bunlar yaygınlaşmaya başladıkça beraber yakıt sistemindeki ufak, ya yani motorunda değil tabii ki, yakıt sistemindeki ufak değişikliklerle yakıt aktarım sistemleriyle çünkü biyolojik yakıtlar birazcık daha çözgenler. Yakıt sistemindeki ufak değişikliklerle beraber yüzde yüz olarak kullanılması mümkün ki şu an mesela biodizelle çalışan yüzde yüz biodizelle tamamen biodizelle çalışan, işte traktörler, çeşitli araçlar, ufak iş yapan araçlar, otobüsler. E, trenler, bunların prototipleri hani e, teknolojik olarak var. Yani e, biz maliyetli e, şeyi zaten hep gösteriyoruz, onu hep konuşuyoruz. E, sürdürülebilir olmalarını. E, sürdürülebilirliği çevre, hem çevresel hem de ekonomik anlamda sürdürülebilir olduğunu kanıtladığımız zaman e, ki o, o, o yönde gidiyoruz şu anda. E, yaygınlaşmaları içten bile değil yani. Yani um, ya benim anladığım şey şu. Yani Gerçekten petrol fiyatları düşüyor. Ee, i̇şte düştüğü zaman ya da hep artıyor ya da düşüyor gibi bir şey yok. Çok piyasanın içinde bir insan değilim ama... ...düştüğü zaman mesela daha fazla talep geliyor. Çünkü hani hem yenilenebilir hem aynı zamanda da ekonomiye bir şey olması gerekiyor. Ekonomik açıdan iyi olması gerekiyor ki şirketler Doğru. bunu karşılasın. Doğru. Ucuz şekilde de enerji üretebilsinler. Hem sürdürülebilir Doğru. olsun, doğa gelecek için iyi olsun... Hem de ceplerine biraz paraları kalsın istiyorlar. Çünkü hani şirket böyle yürüyor diyorlar gibi. Doğru. Ama aslında hani geliştirilebilir. Geliştirildiği zaman da fosil yakıtların geçirebilir. Yani değil mi sonuçta? Kesinlikle. Um, Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet şimdi son soruya da geldik. Hazır sizinle sohbet edebiliyorken bir şey daha sormak istiyorum. Ben Marmara Denizi'nde yaşanan bir sorunuyla ilgili ben... Evet. Ee, hemen hemen her hafta programında yetkililerin duyması umuduyla bazı sorular soruyorum. İşte derin, evet. deni, derin denizde şarj durduruldu mu işte sanayi atıklarını denize Hı -hı. dökmeye devam ediyor mu Hı -hı. gibi gibi. Ee, Marmara Hı -hı. Denizi geçtiğimiz yaz müsilaj krizi yaşadı. Ee, ama Doğru. hep bu tehlikeyle e, burun burunayız. Hani hala bitmedi sanırsam. Marmara evet. Denizi'nde dökülen işte bu kirlilikten dolayı oksijen seviyelerindeki düşüş e, müsilaja sebep oluyor. Müsilaj sizce evet. geri yani... ...geri gelirim büyük bir şekilde ve neler yapmamız gerekiyor... ...bizim bunu azaltmak hı hı, için hı. Hem halk olarak hem gençler evet. olarak her yaştan izleyelim. Evet. evet, yani aslında sorunun cevabını kendim de verdim birazcık şu şekilde... ...yani bu hakikaten şimdi Marmara Denizi küçük bir deniz. Su giriş ve çıkış balans dengesi diğer denizlerimiz gibi değil... O yüzden dikkat etmemiz, korumamız gereken bir deniz. Ee, tabii aynı zamanda e, çevresi çok endüstriyel, e, yani İstanbul çevreliyor. Diğer büyük e, şehirlerimiz e, Marmara Denizi'nin etrafında endüstriyel yapılaşmamız çok fazla. O yüzden e, Marmara Denizi'ni korumak çok önemli. Zor ama e, çok önemli. Şimdi Müsin öncelikle çok kısa bir hani, soruna cevap neden oldu onu e, çok kısa anlatmak lazım. Şimdi e, aslında denizlerde de yani Aşk'e yosunlar yapıyor ağırlık olarak yine. E, yosunların kötü tarafı. Aslında kötü tarafı değil çünkü o bir e, kendi deniz yaşam e, döngüsünün bir parçası aslında. Ama ne oluyor? E, şimdi e, az önce bahsettik yosunlar da bitkiler gibi. Büyürken e, azot, fosfor gibi e, kaynaklara ihtiyaçları var. E, biz Marmara Denizi'ne e, tarımsal kirlilik, e, endüstriyel kirlilikle e, azot, fosfor başta olmak üzere e, bunların konsantrasyonunu arttırdığımız zaman ne oluyor? Marmara Denizi'nin sanki yapay olarak gübreliyoruz gibi oluyor. E, bu miktarların artması e, yosun sayısının kontrolsüz bir şekilde artmasına sebep oluyor. E, ve Bir noktadan sonra tabii onların hep de bir yaşam döngüsü var. E, yani yosunlar 2-3 hafta, bir ay sonra e, ölmeye başlıyorlar. Müsilaj aslında onlar ölürken Hücre duvarlarında biriktirdikleri aslında şekerli, yağlı, proteinden oluşan bir madde yapışıp zaten onu hepimiz gözlemledik. Şimdi Marmara Denizi'ne bu akışları yani yosunların büyümesine sebep olan kirlilik kaynaklarını kesmediğimiz sürece bu sorun tabii ki yine karşımıza çıkacak. O yüzden herkesin yapması gerekiyor. yani her farklı aşamada yani şey olarak sıradan vatandaşları olarak Bizim de e, hani sahibi olduğumuz tesislerde e, düzenli e, arıtımdan mutlaka emin olmamız gerekiyor. Tesislerin çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Belediyelerin onları kontrol ettiğinden emin olmamız gerekiyor. E, Atıks arıtma tesislerinin düzgün çalıştığından yani derin denizle şarj dediğimiz konularda hakikaten e, suya ne kadar... E, azot, fosfor giriyor, yosunların artmasını sağlayacak, e, onlara biz nutrient diyoruz yani besin e, maddeleri diyoruz. Onların girişini ne kadar e, kesiyoruz? Bunların mutlaka e, kontrol edilmesi, vatandaşlar tarafından hesabının sorulması, e, hukuk devletlerinde olduğu gibi e, bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yoksa, e, yani bununla uğraşmaya devam edeceğiz açıkçası. E, yüzeydeki tabii, yüzeydeki temizlenebiliyor ama önemli olan aşağı, denizin altına inmesi. Denizin altına indiği zaman oradaki canlı sistemini çok tehdit ediyor. E, balıkların solungaçlarına takılıyor, deniz süngerlerinin solungaçlarına, yani onları maalesef boğuyor. E, o yüzden e, çok ciddi bir problem. Hani, e, denizlerdeki yaşamı korumak istiyorsak e, mecburen buna dikkat etmemiz gerekiyor. ve Bu aslında %100 bizim elimizde. Yani müsilaj insan kaynaklı bir problem. O yüzden hepimize düşen rol var aslında onun çözüm için. Umarım hayatlarımızda bir daha böyle bir krizle karşılaşmayız. Umarım hiçbir umarım. krize karşılaşmayız. Sizinle yani, misafirim olduğunuz için, bizimle değerli fikirleriniz, zamanınızı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, e, röportajı umarım beğenmişsinizdir. Bugün de programımızı bu röportajla kaplamış olduk. E, evet, yani yosunlar, algiler hakkında besin üretimi, yakıt üretimi daha sürdürülebilir bir dünya için oluşturulan projeler ben de gerçekten çok keyif aldım röportajı da yaparken Biriklim Kuşuyor Konuşuyor programının da sonuna geldik açık radyo Ben Atlas Sarrafoğlu sizleri uğurlarken sonuç çalacağım şarkı ise Beni Sen İnandır Finhani'den haftaya cuma saat yine 2'de görüşmek üzere.